Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Bir arkadaş soruyor, diyor ki, e, hocam e, Ramazan ayında, Ramazan gününde yani uçan insan eşinin yanında yatabilir mi? Yani e, uzanabilir mi? E, yaklaşabilir mi? Bu nasıl olur? Bunun ölçüsü nedir? Evet. İnsan e, oruclu için hanımının yanında yatabilir, bir mahsuru yoktur, e, öpebilir, e, e, tutabilir vs. Bir mahsuru yoktur. Çünkü Hazret Ayşe'den rivayet gelen buhari Müslim'de diyor ki Hz. Ayşe validemiz radıyallahu anha Kânen nebiyyû sallallahu aleyhi ve sellem yukabbilû. وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَ لِأَرَبِهِ Diyor Hz. Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Oruclu için hanımlarını öperdir. وَيُبَاشِرُ Yubashir nedir? Yani tutardır, yüzünü yüzüne sürterdir mesela. Oruclu için وَلَكِنْ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِئِرْبِهِ Irb nedir? Irıb, yani kendine hakim olardır. En hakiminin izniyidir kendine. İşte ondan dolayı alimler diyorlar ki, eğer bir insan kendisine hacim olabiliyorsa, bir mahsuru yoktur. Oruculu için, çünkü orucu bozan inzeldir. Yani meni çıkartmaktır. Bir de nedir? Ee, e, e, yani bir cima hali vuku bulunması lazım. Ama bunda cima hali vuku bulunmuyor. Öpmek, koklamak, kucaklaşmak, bunların bir mahsuru yoktur. Ama bir şartla kim bu işleri yaparçan bu onu savk edersen, bu ona posta çıkartırken neyine, yol, yol açarçan cimaya, işte bu tehlikelidir. Bu da nereden anlaşılır? Hazret Ayşe anamız diyor ki Resulullah kendisine en hakim olandır. Burada da insanlar, alimler diyorlar ki biri birinden farklıdır. Adam var, hızlı kendine hakim olamaz, hatta menisi inzal eder, çabuk boşaltır. Bu nedir? Bu e, caiz değil, bu işe kalksın kendi hanımıyla. Adam da var kendini tutabilir. Yani cima hariç her şey yapsa kendini tutabilir. Bunun bir mahsuru yoktur. Karı koca Ama birincide kendini tutabilmeyen tuta insan için caiz değil. Tutabilen insan için bir mahsuru yoktur. Çünkü neden alimler diyorlar ki kendini tutamasa çok büyük vabel altına girer. Bu da nedir? Beş tane vabel var bunda. Beş tane bunun üzerine e, mesela o şahsın üzerine mesela birinci, günah taşır. İsim günah. Nedir o da neden? Çünkü Ramazan gününde if Allah'ın em yasak kıldığı orucu bozdu. 2. Orucu bozulur. O gün orucu bozuldu. Üç, Cima ettikten sonra orucu bozulduktan sonra o günü de oruç tutması lazım. Yani tutacak, o günü devam ettirecek. Yok benim cimal oluncum önce ondan sonra kahve yemek içeyim. O da yasak. Devam edeceksin. İftara kadar ağzına bir şey koymayacaksın. O günü de kaza edeceksin. Dört e, o, Pardon. E, dört o günü kaza edeceksin. Beş kaffarat vereceksin. Bunun da kaffaratı en çetindir. En muğallaz Katıdır çaffareti. Birinci, bir çöl azar edeceksin. Bunu bulamadın, iki ay peş peşe oruc alacaksın. Bunu bulamadın, yapamıyorsun, hastasın. Ne yapacaksın? 60 tane fakiri doyduracaksın. Onun için, evet, tehlikeli bir konudur. Bu çaffare de, sadece Ramazan ayını hastır. Bak, Ramazan ayında cimaya düşsen, bu mughallaj keffarayı vereceksin. Çay horcu olacaksın. Ama başka vacip Ramazanlarda başka oruç vacip olsa oruç mesela keffarat orucu adak orucu yen yani Ramazan orucunu bozmuşsun başka zaman kaza ediyorsun. O günde cimaya düşsen onun vabali içidir. Bir günah alıyorsun. içi kaza edersin sadece normal. Onun cezası yoktur. Eğer oruç tatavu orucuysa yani ben böyle pazartesi, perşembe, ayda üç ay yani bugün gün aklım kesmiş oruç oluyorum. O gün ben cimaya düşsem ne olur? Hiçbir şey yoktur üzerime. O gün cimadan sonra kalkarım, güzel bir kahvaltı çekerim. Ondan sonra da e kazada da etmem. Neden? Çünkü ee, bu tatavu'tur. Bir mahsur yoktur. Onun için e, arkadaşlar insan elinden gelirçe kadın erkek e, Ramazan gününde orucluyken bu meseleden uzak durmak lazım. Elhamdülillah gece serbesttir yapacaksın. 11 ay serbesttir yapacaksın. Bu ay kendimizi kendimize hacim olmamız lazım şeytanın tuzaklarına, adımlarına uymamamız lazım. Velhamdülillahi Rabbil Aleyhi.